Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 24 Aralık 2016 Cumartesi. Bugün dersimiz yine işlemiş olduğumuz günahlarımız ve yaptığımız hatalarımız sebebiyle hangi kötü durumlarla karşı karşıya Geleceğiz yahut da geliyoruz. Bunun hakkında olacak. İnşallah eğer düzgünce dinlerseniz, ben de düzgünce anlatabilirsem, bayağı bir şeyler öğreniriz. Günahlardan sakınmış oluruz ve Allah'ın Celle Şanuhu tehditleriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tehditleriyle karşı karşıya gelmemiş oluruz. Evet kardeşlerim, kullar günahlara devam edince, günahlarla içli dışlı sıkı fıkı oldukları müddetçe günah işleyen kişinin işlemiş olduğu günahlar kalbinin mühürlenmesine sebebiyet verip kişiyi, gafillerden sayılmasına sebebiyet verirmiş. Yani kişi günahlar sebebiyle kalbi mühürlenip gafillerden sayılırmış. Evet. Rabbimiz Celle ve Ale şunu da hatırlatmakta yine fayda var. Biz ne zaman bir şey söylersek yahut da kim olursa olsun ne zaman bir şey söylerse ona hemen şunu sorun yahut da şunu söyleyin. Sen böyle bir şey ortaya koydun, senin ortaya koymuş olduğun bu durum, bu iddia neyle kayıtlı? Ya ayetten delil getireceksin ya sahih hadislerden bir delil getireceksin ki biz bunu ne yapalım? Kabul edelim. Öyle değil mi? Sen söyledin günahlar insanın kalbini ne yapıyormuş, karartıp insanı gaf, gaflete düşürüyormuş. Böyle bir şey iddia ettin. Gafletin sonu da nedir? Helaktır. Allah göstermesin. Ama bunu ayeti kermeden bir delille bize sunabilir misin? Ispat edebilir misin? Deyin eğer kişi bunun hakkında bir ayet getirebiliyorsa, mota mot olacak ama böyle, böyle değil. Tamam mı? İşte ayet-i kerime böyle de onun manası işte şudur. İşte hadis-i şerif böyle de bu manaya kullanılmış. Ha böyle de diyebilirsin. Böyle de diyebilirsin. Ona da bir ne yapacaksın? Kariine getireceksin. Yardımcı bir delil destek getireceksin kabul edelim. Evet. Rabbimiz Celle Celala Mutaffifin suresinde bakın bu hususu bize nasıl açıklıyor? Kallabal rane ala kulubihim <yeksibûn> Apaçık. Aynı duvardan çıkarılan bir tuğla parçası gibi. Sen ne yaparsın? Aynı ebatlarda bir başka tuğlayı oraya getirip ne yaparsın? Koyarsın, öyle mi? Ama duvardan çıkarmış olduğun bir taşın yerine aynı o ebatta bir taş bulup koyma imkanı olmadığı gibi bizi de ikna edecek olanlar nedir? Kur'an ve sünnetin verileridir. Bakın şimdi Allah azze ve celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de bu meselede. Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu Yeksibun Evet onların işleyip kazandıkları şeyler Onların işleyip kazandıkları şeyler. Kalplerinin üzerine pas oluşturmuştur. Kalplerinin üzerine pas oluşturmuştur. İşte bu, Korkmayarak, hiçe sayarak günah üzerine günah işlemektir. Sonunda ise kalp katılaşıp kör olur. Artık ne yapamaz? Hakkı hakkaniyeti göremez. Neyin doğru, neyin eğri olduğunu bilemez. Neyle bilemedi? İşlemiş oldukları şeyler. Buradaki işlemiş oldukları şeyden kasıt nedir? İnsan hayrı da işler, şerri de işler. Ama kalbi pas bağladığına göre demek ki bu adam şer işledi. Kalbinin pası sökülmüş olsaydı, sökülecek olsaydı o zaman adamın ne işlemiş olması lazımdı? Hayırlı amellerden işlemiş olması lazımdı. İşte kazandıkları şeylerden kasıt nedir? Kötülükler, günahlar ve veballer. Evet kardeşlerim kalp masiyet sebebiyle paslanır masiyetler çoğaldıkça da pas çoğalır ve sonunda ayette geçen rane kelimesi var rane ne demek kalın pas tabakası demek. Kalın pas tabakası şekline dönüşüyormuş. Daha önceki derslerimizde ne yaptık? Bir misal verdik. Kişi bir günah işler kalbinin üzerine bir nokta. İkinci bir vebal işler karn, kar, kalbinin üzerine bir nokta. Noktalar çoğalınca kalp ne yapar artık? Kendi safi durumunu kaybeder içinde bulunmuş olduğu halden başka bir duruma geçer. Allah azze ve celle hiçbir kalbine yapmamıştır. Kirli, paslı, şirki kabul eder bir vaziyette şirk üzerinde yaratmamıştır. Evet. İşte insan o günahı işler, bu günahı işler, kalbi artık ne yapar? Kararır, paslanır. En sonunda harşabakella Allah tarafından ne yapılır? Damgalanır ve kilitlenir. Hakkı görmez hale gelir. Ama buna sebebiyet verecek olan bir sürü mesele var. Kişinin kendi nefsi, istekleri, meşru olmayan istekleri, arkadaş ve çevre etkisi. Daha önceki derslerimizde ne yaptık? Bunlara değindik. Sırf hatırlayasınız diye. Ne yaptım? Tekrar ettim. Evet kardeşlerim. Demek ki günahlar ne yapıyormuş? İnsanın helakine sebebiyet veriyormuş. O zaman ne yapmak lazım? Ya günah işlemeyeceksin? Bu mümkün mü? Bu bizim için mümkün değil. İsmet sıfatı sadece peygamberlere vardır. Peygamberlerin haricinde hiç kimse... Asmet sıfatıyla muttasıf değildir. E günah işleyebiliyorsak ve bu da bizim için olabilir olan durumlardansa o zaman ne yapacağız? Neyin günah, neyin sevap, neyin İslam'da vebal, neyin vebal olmadığı şeyleri öğreneceğiz. Weballere düşmüşsek, günahlara düşmüşsek bunun da izalesini öğreneceğiz. İnsan günaha düşebilir. Selam aleyküm. Aleyküm selam, İnsan günaha düşer ama günaha düştüğü anda aklı başına geldiğinde tevbe ve istiğfar etmeyi bilecek. O günahlardan Allah'ın izniyle kurtulacak. Evet. Kardeşlerim günahların İnsan üzerinde insan üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden biri de kişinin kalbinin ana maddesi olan haya duygusunu o insanın üzerinden kaldırması. Yani günahlar ne yapıyormuş insandan haya duygusunu, utanma duygusunu, arlanma duygusunu kaldırıyormuş. Evet Haya her hayırın aslıdır Onun yok olması bütün hayırların yok olması manasına gelir Çünkü Allah Azze ve Celle'den utanmayan kulundan haya etmeyen kişi istediği şeyleri caiz olmayan istediği şeyleri çekinmeden ne yapar icra ve ifa eder Allah'tan utanması yok, kuldan çekinmesi yok. Hani biz deriz ar damarı çatlamış diye. O ar damarı baya bir damar değil, pıt patlasın. Bu manevi bir duygu ama biz ne deriz? Kötülük işleyen kişi devamlı şekilde işlemiş olduğu kötülüğün arkasında gezip koşturuyorsa ar damarı çatlamış bunun ki bunları yapabiliyor deriz. Öyle değil mi? Evet, şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler ümmetlerine, ümmetlerine şunu söylemişler. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler şunu söylemişler. Bu söylenen sözü bize Rasulullah Aleyhisselatü Selam ne yapıyor? bildiriyor çünkü gaybi bir durum. Biz peygamberi de görmedik, İsa'yı, Musa'yı, İbrahim'i ve Nuh aleyhisselam'ı yahut da Adem aleyhisselamı aleyhimüsselamı da görmedik. Bu bir gaybi haberdir. Ancak bu gaybi haberi ya Allah celle şanuhu haber verir yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirmesiyle anlaşılır. Başka hiç kimse gaybi meseleden ne yapamaz? Haber veremez. Eğer birisi diyorsa ki ben bunu gaybi bir durumda haber aldım size haber veriyorum size bildiriyorum kardeşler iyi bilin ki bu şarlatandır bu deccaldır. Bunu da nereden biliyoruz? Çünkü şeytan kendi avanesine sizinle mücadele etsinler diye Rabbimiz Cellevelala bildiriyor bu meseleyi bize sizinle mücadele mücadele etsinler diye diyor vahiy eder. Şeytanın vahiydi nedir? Vesvesedir, Mesvese. küfürdür. Şeriata uymayan, dine, diyanete muhalif olan meselelerdir. İşte adam ne yapmış? gaybi durumda muttali olmuş. Bakmış efendim, levh mahfuzda okumuş. Yani. Demek bu bu kadar, gazete okur kadar basitti yani. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anhâya, İftira atıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam mahfuza bakıp da bunu okuyamadı, bilemedi, elli gün bekledi. Öyle değil mi? Demek ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemiyormuş. Bir kimse gaybdan haber verirse bilin ki bu adam deccaldır. Evet, bütün peygamberlerin haber verdikleri bir prensip varmış. Bu prensibe de biz ne diyoruz? Haya ve utanma duygusuna davet. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Mesud radıyallahu anhu bu hadisi bize ne yapıyor? Ee, rivayet ediyor. Bukhari'de, İbn-i Mace'de, Muvatta'da, Ahmet ibn-i Hanbel'in müsnedinde ve Ebu Davud'da mevcut bu e, hadis. İnsanların ilk peygamberlikten beri dünyaya beri duya geldikleri sözlerden biri de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Neymiş? İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri söz yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bir duya geldikleri söz neymiş? Utanmazsan dilediğini yap sözüymüş. Evet. Günahkar ve günahlar. Kuldaki haya ve utangaçlık duygularını zayıflatıyormuş günahlar. Nasıl zayıflatıyor şimdi birazdan görürüz. Evet. Bazen haya o kimseden tamamen sıyrılır. Ve kişinin insanların onun kötü halini bilmelerinden, haberdar olmalarından rahatsızlık duymadığı görülür. Adam sanki yemek yiyor, normal bir iş yapıyor gibi işlediği bütün günahı ne yapıyor? Döküp insanlar arasına dile getiriyor ve bundan da gurur duyuyor. Var mı öyle kimseler? Var. var. Ne yapıyor? Geceleyin karanlıkta sadece Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü, onun haline muttali olduğu durumları gündüz sabah olduktan sonra arkadaşlarına anlatıyor. Sanki bir e, maharet meydana getirmiş gibi. Yaptığı zinayı anlatıyor. Yaptığı başka fuhuşları anlatıyor. İçtiği içkileri anlatıyor. Nasıl onu bunu kandırmış, onun bunun hakkına tecavüz etmiş, Bunları dile getiriyor. Halbuki bir insan kabahat da işlemiş olsa, en azından utanma duygusu varsa ne yapar? Kendine gelir, ben bu kabahati işledim ama kimse duysun istemez. Ama bu adam artık normal bir e, durum arz ediyor bunun bu kabahatlere, günahlara devamlılığı. Evet. Artık kul bu şekilde günahlarını dile getirdiğinde günahlarıyla övünmeye başladığında bu kişinin eğer Allah ona hidayet etmez de ona hidayet nurunu nasip etmezse düzelmesi zor olan bir hale girmiş olur. Ne yapacak? Kul ister salih ameller işlesin ister kötü hallerle hallensin Devamlı şekilde Allah'tan hayır isteyecek. Allah'tan kendisine hidayet etmesini isteyecek. Biz de böyle bir günah içine düşmüş olan kardeşlerimizi gördüğümüzde Allah belasını versin, Allah lanet etsin, daha kötüye düşsün. Böyle dua etmeyeceğiz, beddua etmeyeceğiz. Allah'ım hidayet et, tevbe etmesini nasip et. Allah'ım bu kötülüklerden el etek çekmesini, ona ihsan et, ikram et diye dua edeceğiz. Melekler de bize ne yapacaklar? Cevap verecekler. Ona yaptığın hayırlı duanın aynısı sana olsun. Biz bir mümine dua edersek onun hayırına melekler bu duayı duyuyorlar. Ondan sonra ne diyorlar? Aynısı sana da olsun. Aslında kendisini seven bir Müslüman elinden geldiği kadar sahir Müslümanlara dua etmesi lazım. Çünkü melekler ne yapacaklar? Onun için dua edecekler. Evet. Ya <gülüyor> evet kardeşlerim. Günahlara devam etmenin insan üzerinde olumsuz etkilerinden bir tanesi de kulun kalbindeki Allah Sübhanehu ve Teala'ya olan saygısını ve hürmetini ne yapar? Günahlara devam ve ısrar etmek Allah'a olan saygısını azaltır. Evet, zaten bir kimsenin Allah Sübhanehu ve Teala'ya gerçekten saygısı çok büyük olsaydı, bu kimse düşünecekti. Ben kime karşı geliyorum? Kimin emrine muhalif davranıyorum? Kimin emrini yerine getirmiyorum? Nehini nehinden de sakınmıyorum deyip düşünecekti. Öyle değil mi? Hani on numara bir Allah muhabbeti olsaydı, Allah'a imanı olsaydı bu adamın ne yapmayacaktı? günahlara dalmayacaktı. İşte Allah Azze ve Celle'yi tanımadığından dolayı iman kalbine yerleşmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin emirlerini nehilerini tam manasıyla dinlemediğinden dolayı günahlar bu insanın başına tebelleş oluyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Sadıklarla beraber olun, iyilerle beraber olun onların haliyle hallenin. E şimdi sen Hacda da gitsen, devamlı şekilde pazartesi, perşembe oruçlarında tutsan, zekatını, sadakanı da versen, gitsen efendime söyleyeyim, günahlarla hayatını fena etmiş, feda etmiş birinin yanında sabah akşam beklesen, ondan ne yapacaksın muhakkak? Bir taraftan etkileneceksin. Bu da neden kaynaklanacak? senin yapmış olduğun hatalardan kaynaklanacak Allah'a dinleseydin şanuhu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın emirlerine kulak verseydin kötülerle arkadaşlık yapmayacaktın Mustafa gibi adamla arkadaşlık yapacaktın Mustafa da sana ne diyecekti bugün pazar, yarın pazartesi pazartesi günü oruç tutmak şünnet, ha. gece kalktın Mustafa da seni gördü İnsan uyanır ya geceliğin bazen Lavaboya gitmeye ihtiyacı hisseder Ya ne, ne kadar güzel Bak Allah bizi uyandırdı Hadi şurada gel ne yapalım İki rekat Namaz kılıverelim Nafileten Der mi demez mi Çünkü adam her gün gece namazına kalkmış Seni de görmüş Teşvik ediyor bak Mustafa gibi birisi Böyle bununla Arkadaşlık yaparsan Sen de hayır yoluna ne yapacaksın Adım atmış olacaksın. Ama hırto ile arkadaşlık yaparsan o zaman da ne yapacak? Sen namaza şey edeceksin. Ya Allah'ını, peygamberini seversen nasıl olsa namazları cem etmek caiz. Ya şimdi gel şu işimizi deruhte edelim de ikindi namazını öğle namazını ikindiyle beraber cem ediver. Akşam namazını yatsıyla beraber cem ediver. Bak şimdi şeytan öğretti seni. Halbuki namazı bazı yerlerde cem etmek caiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde cemetmek etmek caiz. Ama bizim hırt o. Bizim ayağımızı kaydıracak ya. Sağdan geldi. Yani şeytan onu vekaleten gönderdi. Şeytan kendi gelmedi. Vekaleten onu gönderdi. Şeytan İlmi daha yüce olan kimseye, daha müttaki kimseyi kandırmaya kendisi gidiyor. Ama ayak takımını da senin benim gibi kimselere gönderiyor. İşte bizimki de ne yaptı? İlk önce dedi ki, namazı cem edersin. Sanki sen sandın ki, aa gerçekten sünnete uygun bir şey söyledi. Cem mi namazı? Cem ettin. Halbuki Resulullah ne buyurdu aleyhissalatü Salaatu li vaktıha. En hayırlı ibadet nedir diye sorulduğunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a dedi ki: Esalatu es li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Bizimki ne yaptı? Oyun işini o bilardo hani ıstakayla vuruyorlar ya. Onu oynuyordu, tam yenecekti bilmem ne yapacaktı dedi cemedersin namazı. Öteki adam da baya hani bilardo oynamakta mahir birisi tam yenecek ama ezan okundu. Öteki de geldi teşvişi vurdu mu, neşleri vurduca rahat çıktı mı ortaya? Ha, ondan sonra ne yapar? Onun söylediği sözü hadis söyledi adam, inkar mı etsin? Namazı cemetti ıstakadan ötürü. Ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne muhalif davrandı mı? Oyundan ötürü namazı cem etti. Caiz mi oyundan ötürü namazı cem etmek? Caiz değil. Ama adam ne yaptı? Buradaki adamın sözü işine geldi. Haktan ayrıldı mı? Ayrıldı. Kim ayırdı? Sol taraftaki ay ayırdı. Şeytanın vekili ayırdı. Halbuki Rahman'ın vekili olsaydı, hayrı o adama getirip söyleseydi ne yapacaktı? İbadetlerine, taatlarına daha çok düşkün olacaktı. Evet. Asi bir kula ceza olarak kalbinden Allah'a celle şanuhu ve Allah'ın haram kıldığı meselelere saygının silinmesi ve Allah subhanehu ve Teala'nın hak ve hukukunun onun gözünde basitleşmesi vebal olarak yeter. Bir alimin sözü bu. Hiçbir musibetli ona gelmemiş olsaydı Allah'ın celle ve ala hakkına ve hukukuna riayet etmeme durumu diyor ona vebal olarak yeterdi. Subhanallah. Evet. Böyle olunca da zahiren yaptığı ibadetlerden hiçbir tat ve lezzet almaz kullar. Misal vereyim size. Camilerde namaz kılıyoruz değil mi? Allah kabul etsin. Deyin amin. Ha. Şimdi... La salaten limenlem yekrabi fatihatil kitabı. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam vesselam. Kim ki diyor fatihayı okumazsa onun namazı ne değil? Olmaz. Onun namazı kabul değil. Yahu sen imam da olsan, me'mum da olsan fatihayı okumakla mükellefsin. Allahu ekber, Allahu ekber duruyoruz imamın arkasında. Ehdenes salatal müstakim demeden İmam maşallah barakallah 40 motorlu makine var içinde, Fatihayı okuyor, Zamm-ı sureyi de okuyor, Allahu Ekber ne yapıyor? Rukya varıyor. Kardeşim ne yapacaksın? İhadına sıratı müstakim, oh, ancak okudun. Namaz bitti, namaz bitti. Haşlak bir namaz oldu. Nasıl? Ne kaşı var, ne gözü var, ne boyası var, ne pudrası var. Hiçbir şey. Yani süslenmemiş, düzgün bir şekli olmayan farzlarına, sünnetlerine riayet edilmeden kılınan şekli bir namaz. Tesbihat yapılıyor. 50-60-100 kişi var imam Efendinin arkasında. Adam bir eûz Besmele çekiyor, bir aşırı okuluyor. 15 dakikada. Ya arkadaş, namazdan sonra aşır okumak sünnette yok. Hele hele böyle uzata uzata, yaydıra yaydıra, sesini en güzel şekilde göstere göstere böyle bir okumak yok. Sen neden farz olan namazda farz olan ibadette, Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim maliki yevmiddin deyip her ayet arasında durmuyorsun. Maharicu hurufatı çıkarmıyorsun. Tecvid kaidelerine riayet etmiyorsun. Halbuki Allah farzdan soracak sana celle şanuhu. Sen namaz kıldırıyorsun ümmete, ümmetin önüne geçiyorsun. Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? İmamlar diyor sizin için namaz kılarlar. Yani sizin için namaz kılarlar. Yani size namaz kıldırırlar manasına. İnnemâ imam imâm liyü'temme bi' Muhakkak ki imam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İmam imam. Arkada cemaat. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer diyor imam düzgün bir namaz diyor kıldırırsa. Yani tarif edilen şekilde. Tarif edilen şekildeki namaz nasıl bir namaz? Sallu kema raeytumuni ve salli. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Kim Resulullah'a gördü? Var mı öyle içinizde Resulullah'a gören? Yok. Babamız da görmedi, dedemiz de görmedi, sülalemizden hiç kimse de görmedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ama biz, biz biliyor muyuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldırdığını? Yani biliyor, biliyor muyuz? Biliyor Nereden biliyoruz? Hadis. Bütün hadislerden. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davut i̇bn Mace ve sayır. Ehli sünnetin muteber adettiği hadis kitaplarında sahih olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl Kıyamda durduğu, elini nereye bağladığı, hangi namazda hangi sureyi okuduğu, nerede öksürdüğü. Ya sahabe-i kiram, peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam namaz kılarken öksürdüğü yeri bile bize ne yapmış? Bildirmiş. Falan suredeki feşman ayeti kerimeyi okurken Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuya vardı diyor sahabe. Yani sahabe-i kiram peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün hayatını ne yaptılar? Kendileri gördüler. Bizim de görmemize, duymamıza, bilmemize sebebiyet verecek şekilde bize naklettiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam senin kıldırdığın gibi namaz kıldırdı mı? Kıldırmadı. Bak şimdi ne dedik? İbadetlerinden lezzet almaz dedik günahkar kullar. İbadetlerinden lezzet almaz. Farz olan ibadeti haşlıyor. Kıldırdı mı? Kıldırdı Allah selamet versin. Ama mükellef olmadığı o aşır okuması var ya, onda da süslüyor. Onda da süslüyor. Ne olacak? Süstesen ne olacak? Yalın bıraksan ne olacak? Ondan sen mesul değilsin. Ama farz namazdan mesulsün. Resulullah devam ediyor aleyhissalatü vesselam. İmamlar diyor sizin için diyor namaz kılarlar. Yani size namaz kıldırırlar. Eğer diyor düzgün bir namaz kılarlarsa hem diyor sevabı size hem de diyor kendisine. Eğer diyor nakıs, hatalı, eksik bir namaz kıldırırlarsa sen buna muttali değilsin. Günahı diyor vebali kendisine size diyor bir şey yok. Neden o zaman ben insanların önüne geçeyim imam olayım da bütün vebali üstüme yükleneyim az mı geliyor benim günahım? Ama insan işte bu vebali, bu yükümlülüğü düşünemiyor. Ne için? Günahlara müdavim olduğu için, tevbeyi unuttuğu için, pişmanlığı unuttuğu için. Olabilir, günah işlerim ben, melek değilim. Haşa bakıle peygamber de değilim. Sadece günah işlemeyen insanlar arasında peygamberlerdir, ısmet sıfatıyla muttasıf olanlar. Melekler günah işlemezler. Evet, salim bir kalp Allah Azze ve Celle'ye doğru ancak Allah Subhanahu ve Teala'dan aldığı yardım ve kendi hayırlı olan azmi ve gücüyle yol alır. Ne yapıyormuş? Salim bir kalp Allah'tan Celle ve Ala yardım alıyormuş. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ Ayet-i Kerimesinin gereğiyle de kendi azmiyle yol alıyormuş. Ben şimdi biliyorum pazartesi perşembe günü oruç tutmak nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize tavsiyesi cennete götürecek <gülüyor> olan yollardan bir tanesi. Allah hidayet etmiş mi celle şanuhu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü gelip benim kulağıma girmiş mi? Girmiş. Benim ne yapmam lazım? niyetlenmem lazım pazartesi günü oruca tuta, kalkacağım ha, niyetlenmeyi unuttum ne yapabilirim öğleye kadar mi ki ben oruçluyum peygamber aleyhissalatü vesselam eve geliyordu analarımıza soruyordu evde yiyecek bir şey var mı diyorlardı ya Resulallah vallahi insanın ısıracağı hiçbir şey yok peygamberin evinde insanın ısırıp yutacağı bir şey yok o zaman ben oruçluyum diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapıyordu? Bak normal açlığı ibadete çeviriyordu niyeti sebebiyle. Evde bir şey yok. Aç kalacak. Ama ne diyordu? Hiç olmazsa bu açlığım boşa gitmesin. Niyetleneyim bu ibadete dönsün. O zaman ben diyor oruçluyum. Bak ne yaptı? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Allah azze ve celle'den aldığı bilgiyi hayatına tatbik etti. Bize örnek oldu. Biz de eğer Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan aldığımız bilgileri hayatımıza tatbik edersek adet olan meseleler niyetimizin Aleykümselamün ve rahmetullah. Niyetimizin halis olması sebebiyle adet olanlar ibadet hükmüne geçer. Öyle değil mi? Adam ne yaptı bak? Oruç tutmayacaktı ama sahurdan beri bir şey yemedi, içmedi. Eşiyle de mücamatta bulunmadı. Geldi hayırlı bir arkadaş ona dedi ki bugün dedi, dedi oruçlu musun? Vallahi dedi oruçlu değilim. Niyet etmedim. Nafile oruçlarda ne yapılır? Öğle namazına kadar Adam isterse Niyet edebilir bir şey yemedi içmedi Ve mücamahatta bulunmadı Yani orucu bozacak bir Mesele başına gelmediyse Öğleye kadar ne yapar? Niyet edebilir Ötekinin aklında yoktu Oruçlu olmak Ama arkadaşını ne yaptı ona? Yol gösterdi teşvik etti Hayırlıyla Arkadaş oldu Onun için adımları hayır olmaya başladı. Evet. Salim bir kalp Allah Azze ve Celle'ye doğru ancak Allah'ın Celle yardımıyla ve kendi azmiyle yol alır dedik. <gülüyor> Hangi ayeti delil getirdik? Muhakkak bir ayet delil getireceğiz. Şuara suresi 89. ayette Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. <gülüyor> İlla man ata bi kalbin salim. İlla man ata Allah'a bi kalbin salim. Ancak selim bir kalp ile Allah azze ve celle'ye gidenler kurtuluşa erer buyuruyor. Rabbimiz Celle ve Ale. Demek ki salim bir kalp olacak. Salim bir kalp olmakla beraber kişide azim ve sebahat da olacak. Maşallah, barakallah hepimizin kalbi çok salim. Ama ne yok? İbadetlere, taatlara iştiyak yok. İbadetlere, taatlara müdavemet yok. Nasıl salim oldu bu kalp? Ancak ibadetlere, taatlara müdavim olursa, günahlardan çekinirse onun kalbi salim olur. Evet, kardeşlerim kalp, şirk, küfür, haramlar ve günahlarla hastalanınca bu cihetten kendisi güç kaybeder ve zayıflar. Günde ne yapıyormuş bilmem 80 ton kan pompalıyormuş kalp. Hastalanınca 79 ton pompalar manasına gelmez. Yani kalbin hastalığı manevi bir hastalıktır. Kalp günahlarla, küfürlerle, haramlarla, şirkle hastalanınca ne yapamaz? Allah Azze ve Celle'ye iltica edemez demek manasına. Evet, böylece işlenen günahlar neticesinde bu güç tamamen yok oluncaya kadar Allah subhanehu ve teala'dan telafisi imkansız şekilde ne yapar? Kul uzaklaşmış olur. Kalbi eğer şirkle, küfürle, haramla hastalanırsa, bidatlarla hastalanırsa. Allah'a iman etmiş ve hidayet yolunu bulmuş herkes şunda ittifak etmiştir. Evet kalpler kendilerini yaratan Allah Subhanahu ve teala'yı razı edici işlerde müdavim olmadıkları müddetçe huzur bulmazlar. Bu ususta Rabbımız Celle ve Ala bize bu meseleyi şöyle açıklıyor: ellezina amanu ve tatma innul kulub, tatma innul kulubhum bi zikri Allah, ala bi zikri Allahı tatma innul kulub." Onlar iman etmiş ve kalpleri Allah Azze ve Celle'nin zikriyle yatışmış olanlardır. Hem iman edecek, Allah'ın zikriyle yatışmış olacak. Evet, iyi bilin ki kalpler Allah Subhanehu ve Teala'nın zikriyle yatışır. Şimdi kardeşlerim buradaki zikirden, Allah'ın zikrinden kasıt bazı kardeşlerimizin, Anladığı şekilde hani toplanıp el ele tutuşup deftümbelek çalıp da hey, ah, ah, ah, İllallah, ah, illallah, ah, illallah, ah, illallah. Böyle demek değil. Yani bununla kalbin mutmain olması değil. Allah ne buyuruyor Celle Şanihu Kur'an-ı Kerim'de? Muhakkak ki zikri biz indirdik. Onu biz muhafaza edeceğiz, koruyacağız diyor Allah. Allah'ın celalü ala indirmiş olduğu zikir nedir? Kur'an-ı Kerim'in hepsidir. Yani zikir kelimesi Kur'an'ın bir ismidir ve vasfıdır. İşte Allah subhanahu ve taala'nın zikriyle itminana eren kalpten kasıt bir kalp Allah'ın Celle Şanuhu emretmiş olduğu bütün her şeyi, nehyetmiş olduğu bütün her şeyi kabul edip de hayatına tatbik etmesiyle ancak ne yapar? Huzur bulur demek. Yoksa bakıyorsun adam dün efendim ne yaptı? Tarikata girdi. Bayağı da Güzel artık oynamaya, tüngemeye, hoplamaya başladı. Def çalıyor, dümbelek çalıyor. Efendime söyleyeyim cellabiye giyiyor. Böyle dönüyor, sönüyor falan. Bakıyorsun bayağı da hoşuna gidiyor. Çünkü şeytan süslüyor. Resulullah Aleyhisselam defle, dümbelekle oynamadı. Hoplayıp zıplamadı. İslam'da zikir vardır. Hasnül müslim isimli kitapta da bu ne yapılmış? Ulema tarafından Cem edilmiş, toplanmış Ondan sonra sabah ve akşam zikirleri Olarak da kaydedilmiş Kitabete alınmış Buralarda bir sürü var Olmayan kardeşler Caferden istesinler Caferden isteyip de ceplerinde Unutmasınlar ama Sabah akşam ve zikirleri benim cebimde var Sabah akşamleyin açıp onu okumadıktan sonra O zikri yapmadıktan sonra Kalbim itmi'nana ne yapmaz? erişmez. İşte burada anlayacak olduğumuz ancak müminlerin kalpleri Allah Azze ve Celle'nin zikriyle itminana erişir kavlinden kasıt, ne zaman bir mümin Kur'an'ın bütün emirlerini, nehilerini kabul eder, hayatına tatbik ederse ancak o zaman huzur bulur. Yoksa... <gülüyor> Demekle ne yapmaz? Huzur bulmaz. Bak ben diyorum da hiç hoşuma gitmiyor. Ama bundan 30 sene önce def çalıyorduk, dımbek çalıyorduk. Efendime söyleyeyim, şiş yalıyorduk, bilmem ne. Şiş batırıyorduk. Ateş yalıyorduk ateşbaz gibi, sihirbazlar gibi. Yapıyordum ben bunları. Allah affetsin. Allah affetsin. O zaman bunlar bize mutluluk veriyordu. Ama pembe hayalmiş bunlar. Allah razı olsun Ammar hocadan hakkın ne olduğunu, hakkaniyetin ne olduğunu, Kur'an'daki sünnetteki durumun zikir hususunda ne olduğunu ne yaptılar bundan otuz sene önce delillerle anlattılar. Ben o zaman da imamdım. O zaman da hocaydım. Ama a, sen anlayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Onu soracaksın Şeyh Efendi'ye. Şeyh Efendi Sübhaneke'den haberi yok. <gülüyor> soracaksın. O Allah dostu. Nereden bildin Allah mı dedi sana? Şeyh Efendi benim dostum diye. Kişinin Allah dostu olabilmesi için Allah'ın Celle Şanuhu öngördüğü, ortaya koyduğu şartlar var. İman ehli olacak. İmanı da sahabe-i kiramın iman ettiği gibi olacak. فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ ma اَامَنْتُمْ bi فَقَدِهْ تَدَوُ Hemen hemen bak bunu her derste ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz. Artık dilimizin pelesenki oldu maşallah. Ezberlemeniz lazım bu ayeti kerimeyi. فَاِنْ amenu Eğer iman ederlerse kimler? Sahabeden sonra gelecek olan kimseler, kıyamet akşamına kadar, kim gelirse gelsin. Nereden bildik sahabeden sonra gelecek olan kimseler olduğunu bunların? Ayet kendisi söyledi de onun için. Yoksa fal bakmadık. gaybden de haber almadık. Böyle bir neyimiz yok, durumumuz yok. Fein <gülüyor> amenu. Eğer iman ederlerse, bimislimâ mentum bihi sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde sahabe-i kiram efendilerimiz gibi kim vardı iman ehli olarak? Hiç kimse yoktu. Ha, orada Allah Azze ve Celle iki zümreye hitap ediyor. Birinci hitap, sizin gibi iman ederlerse, sahabe-i kiram, sizden sonra iman edecek olanlar, fe in amenu, yani iman ederlerse, den kasıt sizden sonra gelecek olanlar demek. Fe <gülüyor> kad muhakkak ki ne olurlar? Hidayette olurlar. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ama hidayette olurlar. Bakıyorsun gidiyorsun şeyh efendiye mölmöl bakıyor maşallah. Bir şey anlattığı yok. Anlatıyor hurafat, hikaye anlatıyor. İşte falanca efendi hazretleri Allah katında çok yüksek derecelere ne yapmış? Ulaşmış. E ne yapmış? Bir kadının çocuğu ölmüş de kadın gelmiş şeyhim şeyhim demiş ya demiş ölüm meleği aldı götürdü demiş ruhu ben ne yaparım? Aman demiş şeyh efendi senin demiş Allah'ın katında demiş naz ehlisin niyazın var ıstığın var fıstığın var. niyazet Allah'a göndersin şeyi benim oğlumun ruhunu. Şeyh Efendi bu Çok merhametli maşallah Kadın ağladı sızladı Yüreğe yırtıldı Şeyh Efendi'nin Bu sefer Şeyh Efendi hemen ne yapıyor Manevi bu uruçla Kalkıyor yukarıya Bunlar var hurafat kitaplarında Getirip gösteririm size Ölüm meleğini şeyde, Yarı yolda yakalıyor Torbaya doldurmuş Ölüm meleği bütün ruhlarını aldığı adamların ruhları içeride. Para kesesinin içindeki paralar duruyor gibi. Demiş falanca kadının çocuğunun ruhunu çıkar buradan. Aa demiş onu yapamam ölüm meleği şimdi diyalog halindeler. Sohbet ediyorlar. Hem ölüm meleği çıkıyor yukarıya. Rabbul Alemin Azze ve Cele'ye götürecek ruhları. Ama Şeyh Efendi gitti yakaladı ya ölüm meleğini. Ölüm meleği, ben bunu yapamam. Allah Azze ve Celle onun rızkını kesti. Eceli geldi, ruhunu kablettim götürüyorum artık torbanın içinde. Artık tabii bir sepetin içinde de olabilir. Onu pek şey demedim, tefrik edemedim. Torbanın içinde mi, sepetin içinde mi? Sepet, Sepet miydi? Ha tamam, sepetmiş bak. Neyse, ölüm meleği ruhları çocuğun ruhunu vermeyi kabul etmeyince meleğin eline bir vuruyor bizim Şeyh Efendi sepet düşüyor ölüm meleğinin elinden bütün ölmüş olan kişilerin ruhları ayrı ayrı cesetlere ne yapıyor giriyor kadının da çocuğu hemen kendine geliyor annesi bunu görüyor Efendime söyleyeyim hadi eve giriyorlar ya subhanallah işte Şeyh Efendi de böyle Şeyh Efendi Kardeşlerim, Allah'tan afiyet dileriz. Allah subhanehu ve teala her türlü şirkten, bidattan, küfürden, Kur'an ve sünnete muhalif olan meselelerden bizi muhafaza buyursun. Biz ne yapacağız? Alimlere, alimleri dinleriz, onlara ittiba ederiz, onların sözlerine, efendime söyleyeyim uyarız, hürmet gösteririz alimlerimize. Alimlerimize. Ama o alimlerimiz ne yapacak? Bizim cehlimizden dolayı ulaşamadığımız ayetlere, hadislere ve hakikatlere biz ulaşamıyorsak onlar alimleri sebebiyle ulaştıysa bizim ulaşmakta acziyet duyduğumuz bilgileri bize getirirlerse Allah ve Resulünden bu adamdır alim. Yoksa bu değil. Hani böyle ölüm meleğinin elinden torbayla Ruhları alıp da memleketlerine, cesetlere gönderenler değiller. Böyle bir şey yok aslında. Bunlar hurafatı ne yapıyorlar? Hakikat diye bize anlatıyorlar. Bakın ne diyor? İlla Allah'a bi kalbin selim. <Sessizlik> salim bir kalple. Ne demek salim bir kalple? Şimdi iki tane bir kafirin kalbini, bir müminin kalbini alsak çıkarsak. Nereden anlayacağız bununki mümin, bununki kafir? Anlayabilir miyiz? Yani kalbi alsak göstersek böyle. Anlayabilir miyiz? Birim müminin kalbi, biri kafirin kalbi. İşte illa bir kalbin selim ayeti kerimesinden bizim anlayacağımız şey, kim gerçekten iman eder bir kalple Allah Azze ve Celle'ye gelirse, o zaman o kalbin sahibi kurtuluşa erer demek. Yoksa hepsi yumruk kadar kalp. Hepsinin Allah bilir ama rengi kırmızı. Hepsinin şekli şemaili aynı. Belki hani insanın cesameti yüksek olur, kalbi biraz büyük olur, cesameti küçük olur, kalbi biraz küçük olur. Bu değişebilir. Onun cesametinin şekli şemaili ne yapmıyor? İnsanın kalbinin selim ve salim olduğunu göstermiyor. Oradaki mesele imanidir imani. İman ettiyse kurtuluşa erecek. Var mı imansız kişi dünya üzerinde? Ha? Hiç imansız kişi yok. Herkesin bir şeye imanı var. Kimi paraya iman etmiş, kimi karıya iman etmiş, kimisi Allah'a azze ve celle'ye gerçek iman etmiş, kimisi de şeytana, tağuta, sihirbazlara iman etmiş. Herkesin imanı var. Ama Allah Celle Şanuhu'nun kabul ettiği iman, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği düsturlar dahilindeki iman. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabe-i öğretip, onların öğrenip bize silsile şekliyle gelmesine sebebiyet verdikleri iman. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rab Ya Rab İntehiytu an cemiyat zunubi Evet Kaç dakika oldu? 50, 51 Hı? Atma bir saat diye 50 dakika olmuş daha Evet Bu da ancak Yani kurtulacak olan Kimselerin Kurtulmasının sebebi Sahih bir iman Safi ve halis bir amel, hep amel demiyoruz bak, hem sahih olacak hem de halis olacak. Ki o iman ne yapsın bize? O amel bize fayda versin. Evet, bununla beraber heva ve hevese muhalefetle şeytana uymamakla olur. Allah ne buyuruyor Celle Şahanehu Kur'an-ı Kerim'de? Onlardan diyor çoğu şirke bulaşmadan iman etmezler. Adam iman ediyor ama şirke bulaşmış bir iman. Var mı faydası? Yoktur. Yok. E, ha imanlı, ha imansız. Hiç olmazsa öteki ne yaptı? Dünyanın bütün lezzetlerini istediği gibi kullandı. Bu adam dünyadan bir sürü lezzeti Kendine engelledi. Ama bunun yanında imanına şirk de bulaştırdı. Allah Azze ve Celle'den isteyeceği yerde Allah'tan istedi. Yüzde doksan dokuzunu Allah'tan istedi Celle ve Ala. Yüzde birini de şeyh Şembeki Hazretlerinden istedi. E ne oldu sonra? Bin litrelik bir süt var bir damla çocuk içine işemiş ne oldu o bin litrelik süt bir damla sidik çocuk sidi. ama çocuk hemen çocuk değil ha beş yaşındaki çocuk gitti bir damla çöldürüyordu içine annesi lö, lö, lö, lö. hemen ne yaptı müdahil oldu çocuk yarıda kesti ama bir damlası girdi içine <gülüyor> ne yapabiliriz onu peynir yapıp yiyebilir miyiz? Onu süt olarak satabilir miyiz? Çökelek yapabilir miyiz? <gülüyor> Zaten kardeşim sen onun içine peynir mayası koydun artık yoğurt olmaz o. <gülüyor> İşte bak, yüzde doksan dokuzunu Alemin'den Azze ve Celle istiyoruz. Yüzde birini de Allah'ın herhangi bir kulundan istiyoruz. Bak ne oldu? O kadar yaptığın ibadetler, taatlar, gözyaşıları, efendime söyleyeyim gece namazları, gündüz namazları. Hepsi heder oldu. Sen de sanıyorsun ki, bayağı bir iş yaptım. Yarın insan bakacak. Subhanallah. Subhanallah. Amel defteri işlemiş olduğu hiçbir hayrı kaydetmemiş olacak. Nasıl? Nasıl amel defteri bomboş olur bir adamın o kadar amel işledi adam? Olur mu? Nasıl olur? Bir bütün amel Şirk işlerse bütün ameli silinir. Aferin. Yüz puanlık bir soruydu. Yüz puanlık bir cevap. Başka? Adem'in gıybetini yaptın. Gözü şöyleydi. Kulağı böyleydi. Ya sen Adem'i bilmezsin. Neler neler canım Adem'in. Ne kadar kirli çamaşırları var. Ee, ne oldu? Adem'in kirli çamaşırını döktün ortaya da. Bit pazarına kaç para verdiler? Beş kuruşa satamadınız, kirli çamaşırmış zaten. Adem yazık garibandı, halis bir Müslümandı, hakkını arayamadı. Yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacak insan. Adem diyecek, ya Rabbi sen adili mutlaksın. Dünyadayken Talha Hoca ne yapmıştı? Benim aleyhimde olmuştu. Allah'ım ben ne yapamadım, hakkımı alamadım. Gelip benden özür de dilemedi. Eğer benim zemmimi yaptığı kimseler tarafında, onların yanında özür dileseydi Allah'ım affedecektim. Ama af da istemedi benden. Ya Rabbi hakkımı al, sen adili mutlaksın. Adaleti tecelli ya Rabbi diyecek. Hakkı. Allah göstermesin. O zaman ne yapacak? Talha'nın bütün hasenatını alacak. Bütün hasenat Adem'in defterine. Ama alacakları bitmedi Adem'in. Aleyküm selam. Allah Azze ve Celle bildiği halde diyecek Adem Talha'nın artık hiçbir hasenatı kalmadı. Ya Rabbi benim alacaklarım da bitmedi. Ne yapayım kulum? Rabbul Alemin Azze ve Celle bildiği halde tekrar tekrar soracak. Çünkü Allah Celle Şanuhu kendine ait olan bütün hakları affediyor. Ama sadece kul hakkını affetmiyor. Ama iki kulu da birbirinden razı etmenin Allah Celle Şanuhu yollarını gösteriyor. İkisi de iman ehli. Ama şu dil var ya, şu dil insanı rezil de ediyor, vezir de ediyor. Bak burada rezil etti adamı. O zaman Adem diyecek ya Rabbi Talha'nın sevapları bittiyse benim günahlarım var. Yüklensin benim günahlarımı. Çünkü dünyadayken ne yapmıştı? Yüklenmişti veballeri. Allah Azze ve Celle yükleyecek. Adem'in günahlarını talhanın üstüne eğer talha o diline sahip çıksaydı Allah'ın izniyle Allah'ın merhametiyle kurtulacaktı. Adem zaten salih biriydi günahlara ne yapmamış dalmamış şirke harama e, bidatlara dalmamış salim bir insandı. Yaptığı hatalara da tevbe etmişti zaten paçayı kurtaracaktı o da Allah'ın izniyle. İkisi de gidecekti ama talhaneye gidemedi diline sahip çıkmadığı için. Bu sefer ne yapacak? İkisi münakaşa yaparken Allah Subhanahu ve teala ikisinin ayağının altından sanki böyle bir şey kaldıracak Karşıda görecekler bir kasır Bir saray Adem diyecek ya Rabbi bu saray kimin? Rabbül Alemin Azze ve Celle o zaman buyuracak ki Bu hakkını kardeşine vazgeçenin Helal edenin ya Rabbi bu sala saray olsun benim. Ben hakkımı helal ettim. esmal Allah. Ben istemiyorum diyecek kardeşimin yandığını. Hayırlı dostlar edinin dünyada. Yani size ya şefaat edecek, kendi paçasını kurtardıktan sonra, ya da kendi hakkından vazgeçebilecek kişilerle arkadaş olun. İşte ve konumu böyle olur. O zaman Allah celle şanuhu buyuracak ki siz kulsunuz, ikinize ikiniz birbirinize böyle merhamet ettiniz. Hadi ben sizin rabbinizim, ikinizde ne yaptım, bağışladım, affettim. Girin beraberce cennete. Bak Allah Celleşanihu ilkten haklı olanın hakkını ne yapacak alacak. Adamın karnı soğuyacak, kalbi soğuyacak. Diyecek ki kalmadı hakkım. Aldım hakkımı. Ama aldı hakkımı ama ben cehennemlik oldum. Sadece dilime sahip çıkamadığım için. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhunun Ağzından vallahi penseyle kerpedenle laf çıkar gibi bir durumu varmış. Devamlı şekilde tefekkür halindeymiş Hz. Ebu Bekir. Ama rivayete göre 7 gram ağırlığında bir siyah taş bulunduruyormuş dilinin üzerinde. Hani eskazara gaflete düşerim de, İstemeden bir söz söylemiş olurum. Melekler onu kayda geçirir. Allah Celle lüzumsuz bir sözü ortaya koyduğumdan dolayı beni sigaya çeker diye yedi gram ağırlığında bir taş bulunduruyormuş. İşte bu dil böyle bir dil. Laz öyle der. A benim dilum. Et tun beni dilum dilum ay benim dilim yani ettin beni dilim dilim benim dilim beni dildin artık dillikten çıkardın ortaya kardeşler istiğfar edelim hepimiz günahkarız günahımızdan tevbe edelim istiğfar edelim birbirimize hakkımızı helal edelim bağışlanmak dileyelim Allah'tan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna Günahkar kalpler olarak değil de selamete ermiş kalpler olarak çıkalım. Allah. Devam edelim mi? Yoksa yoruldunuz mu? Siz devam edin derseniz Allah'a yemin olsun ben sabaha kadar konuşurum. Yeter ki sesim kısılmasın. Ne yapalım? Ha, hiç ses çıkmıyor demek ki artık kes dediniz yani. O zaman bir hafta daha buna devam edeceğiz. İsterseniz ne yapayım? Şöyle 5-10 dakikada toparlayayım. Ha? Tamam. Allah hayır versin. Allah razı olsun. Evet. Evet. Günah ya kalbi öldürür yahut da korkunç bir hastalığa yakalatır ya da imanının kuvvetini zayıflatır. Ne yapıyormuş bak 3 tane bela geliyormuş insanın başına günahlar sebebiyle. Ya kalbi öldürüyormuş. Yahut da korkunç bir hastalığa, kalbi hastalığa yakalatıyormuş günahlar. Ya o da imanının kuvvetini azaltıyormuş. Evet. Allah baksın. İmanının zayıfladığı sonunda da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan Allah'a sığındığı Cellevala sekiz şeye kadar vardır. Yani kişinin imanını zayıflatıyormuş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a sığındığı sekiz durum varmış. Oraya kadar dayıyormuş insanı. Evet, bu sekiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a sığındığı sekiz mevzuyu sayacak olursak, tasa, geleceğe yönelik rızkından emin olmamak huzursuz bulunmakla kendini gösterir günahlara dalmış olan kişi gerçekten rızık endişesi içinde olan kişidir Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmez rızkun cedid yevmun cedid yeni günde yeni rızık hiç kimse 15-20 gün önce hazırladığı, stokladığı malı yemiyor Herkes Allah'ın kendisine ikram ettiği, ihsan ettiği, yazdığı rızkı yiyor. Rızık Ehli Sünnete göre boğazdan geçen olan nesnedir. İster helal olsun, ister haram olsun. Boğazdan geçtiyse bu rızıktır. Ama helalinden boğazından geçirdi, yediyse Allah azze ve celle bundan ecir yazar. Haramdan eğer boğazından geçirdi de et bağladıysa Bunda da Allah onu sigaya çeker. Yalnız yediğin içtiğin senin rızkın. Evet birincisi tasa dedik ikincisi hüzün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındığı şeyler, hüzün. Geçmişe yönelik şunu yapsaydım, şunu da etseydim diyerek telafisi mümkün olmayan şeylerin özlemiyle hayat sürmek. Burada insan ne yapacak? Hüzünlenecek bazı şeyler. Esas hüzün ahirette olacak. <gülüyor> Bu dünyada günahlar içinde yüzen adam cehenneme atıldığında ne diyecek? Ne diyecek? Keşke ya Rabbi bizi dünyaya gönder salih amel işleyelim. Nereden geldin sen? Nereden geldin? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sakın sakın diyor yarın ahirette benim diyor huzuruma çıkmayın. Ya Muhammed bana da elini uzat. Zira diyor ben size dünyada Allah subhanehu ve teala'ya sizi yakınlaştıracak. Sizden Allah'ı razı edecek. Sizi cennete koyacak, götürecek. Her türlü fiili bildirdim. Allah'ı celle ve ala gadaplandıracak. Sizi cehenneme sürükleyecek her türlü bilgiyi de ne yaptım size verdim. Amele koyun bunları. Hani bazılarının dediği gibi gir benim tarikaya, kibrit kutusunda götüreceğim seni cennete. Yok ya. Seni kim götürecek? Ha, tabii senin nelerin var? Rolls Rolls'lerin var ahter da ne yaparlar götürürler seni. Öyle dava yok kardeşlerim. Burada kim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine sahip çıkıyorsa, kim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiğiyle amel ediyorsa, kim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabının iman ettiği gibi iman ediyorsa cennete gitmeye Allah'ın izniyle hak sahibi olan o. Koltuk değneğine ihtiyaç yok yarın ahirette. Herkes kendi ayaklarıyla gidecek, yürüyecek. İşte biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız Deyenler hurafat ehli. Sadece biz Allah'ın celle şanuhu şefaatiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle Allah'ın celle ve ala şefaat etme yetkisini verdiği kimselerin şefaatleriyle cennete gideceğiz inşallah. Öyle birisi bizi cübbesinin içine koyacak, bilmem efendime torbasının içine koyacak, cennete götürecek bunlar hurafat, bunlar böyle bir şey yok. Evet bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmak ve zilletle boğuşarak, ömür tükettirerek son nefesini vermekten de ne yapmış? Allah'a sığınmış. Bizim de sığınmamız hususunda adeta bize ne yapmış? Yol göstermiş. Şimdi burada kardeşler, acizlikten belli korkaklık, cimrilik, zilletle boğuşmak, bunlar hepsi günahlarla yakından alakası olan meseledir. Tabii bunu da şimdi açarsak saat 11 buçuk 11 buçuk olacak, yürüyecek. Hemen ne yapalım? Kısa kısa geçelim. Siz de yoruldunuz. Evet kardeşler, günahların bir cezası da kalbi körleştirmesidir. Körletmese bile mutlaka basiretini, meselelerin iç yüzünü kavrayabilmesini, hayırın nerede olduğunu anlamasını zayıflatır. Doğruyu görüp seçme istidadının elinden kaçmasına sebebiyet verir. Evet. İnsani mükemmelliğinin, yani insanın mükemmelliğinin esası şu iki şeye bağlıdır. Yani bir insanın mükemmelliğinin esası şu iki şeye bağlıdır. Hakkı batıldan ayırt etmek bir Hakkı batıla tercih etmek. İki. Şimdi hakkı batıldan ayırdın. Ama eğer hakkı batıldan ayırıp da onu hakkı tercih etmedikten sonra bomboş. Benim neyim var? Seçerim giderim pazara. Adam ne dedi? İstediğini dedi seç al parasını ben ödeyeceğim. Var mı böyle arkadaş? Var. Ben gittim. En çok sevdiğim meyveleri aldım. Yüklendim geldim buraya koydum. Oturuyoruz şimdi. Arkadaş bana bakıyor ben arkadaşa bakıyorum. Ne yapmak lazım? Bunu soyup yemek lazım değil mi? Bazında soymamak soymadan yemek lazım. Muzu soyar yersin. Çünkü ben buna para verdiğim kabuğunda yutacak halin yok. Ama hurmayı ne yapmazsın? Soyamazsın. Çünkü hurma soyulacak nitelikte yinecek bir meyve değil. Şimdi bu da hakkı batıldan ayırt etmek. Bunun yanında hakkı batıla tercih etmek. Bunlar olmadığı müddetçe insan ne yapamaz? Necata eremez. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hususta bizim hem dini hem dünyevi rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmediği bir şey yok yani din cihetiyle bize Mustafa bunu bir taraftan kıracağım ben bunu el kol hareketleriyle bize bildirmediği hiçbir meselesi yok Resulullah insandı aleyhissalatü vesselam. Onun ashabı da insandı. Bizi ilgilendiren meseleler o gün onları ilgilendirmiş. Onların bizim aklımıza bugün gelen meseleler onların da aklına gelmiş. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hakkı batıldan ayırmayı ve hakkı Ba, batıla tercih etmeyi çok güzel bir şekilde dua haline getirmiş. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allahumma ernel hakka hakka varzukna ittiba'ah ve ernel batıla batılen verzukna ijtinabah. Yani Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp, hakka tabi olmayı bize İhsan eyle, ikram ile. Bunun yanında Batılı batıl olarak göster de Batıldan da çekinmeyi Nasip eyle Bak hakkı göreceğiz Hakka tabi olacağız Batılı göreceğiz Batıldan da çekineceğiz Hakkı gördün, batılı gördün Eee hakla batılı arasında bir seçim yapmadın Mesela bakıyoruz şimdi Bir zayıf hadis var Bir sahih hadis var Aynı meselede Adam şimdi ne yapıyor? İşine gelmediği için sahih hadisi söylemiyor. İşine gelmediği için. Zayıf hadis kendisini takyit ediyor ya, onu sahipleniyor. E nereden öğrendin sen zayıf hadisle amel edileceğini? Hani usul okumuştun ya? Hani zayıf hadisle amel edilmiyordu ya? Bilgin sana ne yapmadı? Faide vermedi. Inni Allah'ım inni auzubike min la bana menfaat vermeyen ilimden sana sığınırım. E sen ne yaptın? Zayıf hadisle sahih hadisin arasındaki farkı bildin ama işine gelmedi diye sahih hadisi görmemezlikten geldin, gözünü kapattın. Ne faydası oldu sana bilginin? Hiçbir faydası olmadı. Evet. Günahlar kişinin gücünü ve azmini zayıflatır. Böylece hak üzere sebat edemez. Bu da onun yaşantısına yansır. Ve onu Allah'a ahiret yurduna doğru yolculuğundan alıp dünya hayatına razı ve onunla mutlu Allah'tan ve, Teala ve ayetlerinden gafil bir insan durumuna getirir. Öyle olmuyor mu? Evet kardeşler çok az bir şey kaldı. Biraz daha sıkın. Evet günahların vahim sonuçlarından biri de nefsine ve sahip olduğu güçlere en çok ihtiyaç duyduğu vakitte kulu yüzüstü bırakmasıdır. En çok muhtaç olduğumuz bir durumda yüzüstü terk edilip bırakılacağız. Şöyle ki kul bir sıkıntı vela veya belaya düçar olur da kalbi, dili vesaire azaları onun için en faydalı şeyleri yapmayıp onu yüz üstü bırakırlar. Ne zaman olacak bu? Dünyada da olur, ahirette de olur. Ama ahirette olması daha vahim. Ne yapacak? Göz Göz, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda sahibi olan vücuttan davacı olacak. Ya Rabbi harama baktı diyecek. Dil, Ya Rabbi haramı tekellüm diyecek. El çaldım diyecek, ayak yürüdüm diyecek, ağız yedim diyecek, mide öğüttüm diyecek. Kulak, Ya Rabbi haramları dinledim diyecek. Halbuki biz burada... Bunlar lezzet alsın diye bütün günahları ne yapıyoruz? İrtikap ediyoruz. Bak bizim kendileri için kendimizi heder ettiğimiz o azalarımız bizden davacı olacak. E bak yüzüstü bıraktılar bizi. Ahirette iki yer var gidilecek. Ya cennet ya cehennem ortada bir yer yok. Hani böyle istirahat, istirahat edilecek bir yer yok. yani Ne diyorlar işte Arasat meydanı varmış. Ne cennete gidecekmiş Ne cehenneme gidecekmiş Cennete gidenleri görünce Sevinip cehenneme gidenleri Görünce üzülecekmiş Aa, Kolay bir şey o zaman Cennete bakacağım Sevineceğim cehenneme bakacağım üzü bakmayı veririm cehenneme Cehennem tarafa sol tarafa bakmayı veririm. Var mı öyle bir şey duydunuz mu? Arasat meydanı varmış Cehennemde yanmayacakmış Ama cennetin meyvasından da yemeyecekmiş Yahu nereden çıkarıyorlar bu hikayeleri? Ama sorun babalarınıza, analarınıza eve gidinirsen Arasat meydanı var mı deyin. Hepsi söyleyecek ki var. Sanki Subhaneke'de bu geçiyor. Çünkü herkes Subhaneke'yi biliyor. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah öyle ki birçoğunda görüldüğü gibi can vermek üzere olan kişi kendisine telkin edilen şahadet kelimesini söylemeye güç yetiremez veya saçma şeyler konuşmaya başlar. Vallahi bu daha çok malayani yani işlerle hayat geçirenlerde oluyor. Diyorsun amca hadi la ilahe illallah söyle. Alefon temfoni. Bir şey uyduruyor. <gülüyor> Gerçekten. Alefon temfoni. <gülüyor> ya amca diyorsun la ilahe illallah söyle. Alefon temfoni diyor. Ben duydum. Köyde imamlık yaptık ya. Birisi ölmeye hazırlanınca hocaefendi diyordu gel telkinde bulun. Müslüman olarak bizim vazifemiz. Gidiyorduk artık ölüm meleği gelmiş canını yemin olsun diz kapaklarına göbeğine kadar çekmiş ayakları bumbuz soğumuş amca la ilahe illallah söyle deyince böyle buğulu gözlerle sana bakıyor alefon tenfoni diyor subhanallah subhanallah Bu duruma düştüğümüzde şehadet eyni getirememekten Allah bizi muhafaza buyursun. Amen. Saçma sapan şeyler söylemekten de muhafaza buyursun. Amen. Ama kardeşlerim Allah'a yemin olsun eğer bir insan devamlı şekilde şahadet kelimesini getirdiyse sağlığında, devamlı şekilde estağfirullah çektiyse, devamlı şekilde hayırlı kelimeler kullandıysa Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kişi nasıl yaşarsa diyor öyle ölür. Nasıl diyor ölürse öyle de diyor tekrar ahirette mahşer günü diyor dirilir. Allah azze ve celle Resulullah aleyhissalatü vesselamın emrettiği, gösterdiği, yaşadığı gibi yaşamayı nasip etsin. O şekilde canımızı alsın. O şekilde tekrar kabrimizden kalktığımızda bu ikrar üzere kalkmayı nasip etsin Allah. Evet kardeşlerim, sonuç olarak Yüce Allah Subhanahu ve Teala insanı vahyi ve kelamıyla desteklemiş, ona peygamberlerini göndermiş, kitabını indirmiş, yanlışı ve doğruyu göstermiştir. Böylece Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle kulunun gücüne güç, Yardımına da yardım katmıştır. Her şey Allah'tan. Bununla beraber onu veziri ve yardımcısı olarak, akılla, nasihat edicisi olarak ve irşad edeni bulundurarak, marifetle yani Allah'ı bilmekle, sebat ettiricisi ve destekleyicisi olarak imanla, ona her şeyin hakikatinin penceresini açıcı olarak da yakınla ne yapmış desteklemiş. Yani hemen dünya üzerine gönderip ne yapmamış? Başı borç bırakmamış. Kulu kendisini tanıyabilir şekilde yardımcılar göndermiş. Ta ki beni tanısın. İlk yurdu olan babası atası Adem'in çıktığı o cennet olan cennete tekrar gelebilsin diye bu dünya bu dünya imtihan dünyası bizim yurdumuz cennet Allah Azze ve Celle ne yaptı babamız Ademi cennette halk etti işlediği bir hatadan dolayı Allah Azze ve Celle imtihan için onu ne yaptı dünyaya indirdi dünyada biz çoğaldık onun evladı olarak ne yapıyoruz? İmtihana tabi tutulduk. O nasıl tevbe etti? Allah'tan bağışlanma diledi de Rabbul Alemin Azze ve Celle onu bağışladıysa bizi de yapmış olduğumuz kötülüklerden döndüğümüzde bağışlayacak bu Allah'ın neyi? Vaadi. Allah Azze ve Celle vaadinden dönmez. Yeter ki biz ne yapalım? Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzda samimi olalım. Evet. Öyle ki Allah Azza Ve Celle'nin her türlü düşmanıyla kişi Allah Azza Ve Celle'nin her türlü düşmanıyla cihad etmesi mukabilinde dostlarına ve taraftarlarına vaat ettiği şeyleri aynel yakin gözüyle görür, hakkal yakin kalbiyle müşahede eder gibi olmuştur insan. Ve işte habere. Kel muayene Haber almak, görmek Haber almak gibi değildir Şimdi biz bazı meselelerde Haber alırız, iman ederiz Bazı meselelerde de görürüz imanımız artar Yani insan Peygamberlerin Aleyhisselam Haber vermesiyle Gaybi meselelerden Allah'ın rızasından ve gadabından Ne yapmışlardır? Haberdar olmuşlardır Ama artık Öyle şeyler görmüştür ki insanın imanı artmıştır. Mesela kuru olan bir buğday tanesi ne yapıyor? Filizleniyor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuru olan buğday tanesi ne yapıyor? Filizleniyor tekrar. Simbole veriyor. Buğday meydana geliyor. Allah Azze ve Celle bizi usus -us da az kemimizden ne yapacak? Neşet ettirecek insanın bütün vücudu çürüyecek, kuruyacak, yok olacak ama kuyruk sokumundaki o eğri kemik kesinlikle ne yapmayacak? Kaybolmayacak. Bak ne yapıyoruz? Buğdayı görüyoruz. Peygamber Aleyhissalatu vesselamın haber verdiği asasiyatu usus kemiğinin olduğunu bakıyoruz ki Mekke'de, Medine'de eğer mezara gittiyseniz mezarda yüzlerce, binlerce kemik görüyorsunuz. Asas kemik şöyle eğri bir kemik. Ölmüş adam. Ne yapmış? Vücudundan hiçbir parça, hiçbir kemik kalmamış ama o erik kemik ortada. Tabi yüzlerce bin, bin dört yüz seneden beri Mekke'deki mezarlar olsun, Medine'deki mezarlar olsun, senede binlerce kişi gömülüyor. Mekken'in Medine'nin ahalisi var, kazılıyor. Altı ayda zaten ne yapıyor? İnsanın vücudundan hiçbir şey kalmıyor, sadece şu kemik. Ben gördüm kaç defa. İşte bunları gördüğümüzde imanımız artıyor. Ama o gözle bakarsan, Rasulullah Vesselam'ın hadislerini bilip de o hadislere nasıl iman ederim, nasıl imanımı arttırırım, neyle bunu benzetip imanımın artmasına sebebiyet verir diye düşünürsen, düşünmezsen, ah bakarsın şöyle bir eğri kemik, öyle mi? <gülüyor> Evet. yüce Allah celle şanihu maddi ve manevi şekilde mücadele ve mücاهده eden kulunu görülür ve görülmez kuvvetlerle desteklemiştir. Onun gözünün, onun gözünü gözcüsü, kulağını haber alıcısı, dilini tercümanı, ellerini ve ayaklarını da hayrın ve hakkın yardımcıları yapmıştır. Allah Allahu Teala bizi dört başı mamur olarak yaratmış eksik olarak bırakmamış bütün azalarımız kamil bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi en iyi şekilde tanıyacak durumda dizayn edilip dünyaya gönderilmişiz bak iki tane gözümüz var bir tanesini gördüğünde ne yapıyor kaç dereceyi görüyor yani hemen hemen 90 dereceyi görüyor yani 9-9-18-180 derece bu şekilde baktığımızda bir tanesini yumduğumuzda ampulün bir tanesi sönüyor o zaman bak bunu ne yapıyoruz yokluğunu hissediyoruz eğer sağ tarafta gözümüzü yumduğumuzda orasını görmek için kafamızı şey diyoruz çeviriyoruz öyle değil mi elimizin bir tanesinin olmadığını düşünelim Allah göstermesin Kişi sağ elde eğer yazıyorsa, çolak olsa, şelal olsa yahut eli kopmuş, kullanmayacak derecede olsa, sol eliyle de yazar ama binbir güçlükle. Hele hele topal olduğunda yürüyemeyecek. Allah'a hamdü sena edelim, kendisini tanıyacak şekilde bizi ne yapmış? Akıldane olarak yaratmış, zihinli yaratmış. Diş diyoruz, diş. E, o kadar bize ne yapmıyor? İhtimamlı gelmiyor. Ağzında dişi olmayan adama sor bakalım yemek yemek o kadar kolay mı? Eğer bir insan vücudi aza ve organlarını kaybederse o zaman kıymetini biliyor. İmanını kaybeden kimse de burada imanını kaybetmesinin hüznünü, üzüntüsünü yaşamayacak. Ahirette yaşayacak onu. Allah'a sığınırız imanımızı kaybetmekten. Evet unutmayalım ki bizler kendi durumumuzu değiştirmedikçe Yüce Rabbimiz Azze ve Celle bizim halimizi değiştirecek değildir. Yani biz Allah Azze ve Celle'ye iman eder durumumuzu değiştirmediği müddetçe Allah Celle Şanuhu dünyevi ve uhrevi olarak hiçbir ikramını bizden ne yapmayacak geriye almayacak. Bununla beraber insan kendi varlığını şirk, günah ve haramlarla kirlettiğinde kendisini affedici bir Rabbinin olduğunu aklından da ne yapmayacak? Çıkarmayacaktır. Günahla ne yaptık? Müleves olduk. Bileceğiz ki Rabul Alemin var. Günahları ne yapıyor? Tercüme, e, bağışlıyor. خَيْرُ الْخَتَّائِينَ اتَّايبُونَ Hemen tevbeye, istifara yönelerek o kimse iman tazeleyecektir. Bu hususta Rabbından Celle ve Ala umudunu kesmeyecek, ye'se düşmeyecektir. Yani Müslüman korkuyla ümit arasında ne yapacak yaşayacak. Eğer korkarsa, sırf korkuyla Allah Azze ve Celle ibadet ederse harici olacak. Sırf Allah'a muhabbetle itaat eder, ibadet ederse o zaman mürciye olacak. İkisi de ne? ehl sünnetin haricinde. Biz Rabbul Alemin'i seveceğiz, bizi sevdiğini bileceğiz. Ama bunun yanında Rabbul Alemin Azze ve Celle'ye işlemiş olduğumuz hata ve günahlar neticesinde de tövbe ettiğimizde bizi bağışlayacağını bileceğiz. Cennete Koyacağını umacağız, cehenneme atılmaktan da korkacağız. Çünkü Allah'ın elinde ikisi de. Ama kul ne yapacak? Allah'ın yardımıyla cehennemden azat olup cennete gidecek Allah'ın yardımıyla. Evet, Rabbimiz Celle ve Ala cümlemize bilerek yahut da bilmeyerek işlemiş olduğumuz şirk, küfür, haram, masiyet ve bidatlardan tevbe etmeyi nasip etsin, bizleri huzuruna tevbekar olarak buyursun. Kabul buyursun. Vesallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahiru davâna elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselamu ve